İlim ve Araştırma Aşkı İlim ve Araştırma Aşkı, ilahi isimleri o isimler arkasındaki zatı yakından tanıma, tanıyıp yakınlığına ulaşma ve canlı cansız karşılaşılan her nesnede ondan esintiler duyup, hissetme adına zevkli, mukaddes bir iştiyak ve heyecanın unvanıdır. Böyle bir heyecan taşıyan kimse ne gecelerin karanlığına takılır Ne de gündüzlerin gürültü ve velveleleriyle dağınıklığa düşer Geceyi ayrı bir temaşa ufku görür, yürüyeceği noktaya yürür Gündüzü de ayrı bir fırsat faslı olarak değerlendirir ve hep aksiyon soluklar o hakikate ulaşma ve inayet görmenin zahmetli bir yolculuğa bağlı olduğunun farkındadır. Meşakkat ve sıkıntıların, nebiler yolunun zadı zahiresi sermayesi olduğunu çok iyi bilir. Yarınları ve yarınki nesilleri aydınlatmaya koşarken, mumlar gibi erimesinin gerektiğine yürekten inanmıştır ömür tüketir varlığı doğru okuyup doğru yorumlama yolunda ve bilgisini marifete, marifetini de yakine ulaştırma azmiyle dur durak bilmeden koşar varlık şiirinin değişik fasılları arasında. O her zaman yeni bir şeylere ulaşma peşindedir. Ufku, hedefi ve imkanlarının fersah fersah önünde, hızı ve irtifağı en yüksek uçanlardan daha yüksek, sermayesi bir damla olduğu durumlarda dahi, gözlerinde her zaman engin deryaların o mehabetli görüntüleri, kanatlarını ümitle açar kapar ve bu uzun yolculukta tek kuruş sermayeye sahip olmasa da, ...dünyanın hazinelerini ayaklarının altında hissediyor gibi yürür hedefine. Bu itibarla da o şimdilerde ne durumda olursa olsun... ...taşıdığı bayrağın... ...yarın yükselip göklerde dalgalanacağında şüphesi yoktur. Dün muasırları sürüm sürümken o yine böyleydi. Didik didik ediyordu eşya ve hadiseleri durup dinlenme bilmeden... Çağdaşları her şeyi uzaktan uzağa seyrede dursun. O her gün yeni yeni tespitleriyle yürüyordu varlığın özüne ve özlerin de özüne doğru. Bir dönemde böyle çalımla yürürken, niye birdenbire durduk bilemeyeceğim ama, bugün bizim o muhteşem mirasımızı onların sahiplendiği açıktır. Evet bu kez biz duraklamaya geçtik, onlar yürüdü. Yürüdü ve kökü bize ait esasları değerlendirerek nice keşiflere imza attılar. Her şeyin özüne esasına ulaşamasalar da çağın ilim ve teknoloji harikalarının arkasında onların olduğu muhakkak. Bizler uzak geçmişimiz itibariyle oldukça parlak. Şimdilerde ise Zavallılardan daha zavallı birer zaman zede olmamıza karşılık. Onlar o kap karanlık mazilerinden intikam alıyormuşçasına ellerinde ilimmiş alesi fersah fersah önümüzdeler ve insani değerlerde olmasa da ilim ve araştırmadaki faikiyetleriyle bize karşı caka yapmaktalar. Bize ne olmuştu da böyle gerilerin gerisinde kalıvermiştik. Oysaki çok sağlam bir geçmişimiz, güçlü ve her zaman geçerli dinamiklerimiz, ilmi ve araştırmayı ibadet sayan bir dinimiz vardı. Bu açıdan da, ne ilimlere, ne de varlık ve hadiselere hiç de yabancı değildik. Ama her nasılsa, bir kere cehalete, bağnazlığa, Tembelliğe yenik düşmüş, Sonra da kahreden bir taklit ve şablonculuğa takılıp kalmıştık. Ne günlerdi, biz kendimizdik. Bütün araştırmalarımız da bizceydi. İbadet sayıyorduk düşünmeyi, araştırmayı ve öğretmeyi. Hür düşünceli ve hakka ulaşma azmiyle gerilmiş binlerce ilim aşığı şehit vermiştik. Harıl harıldık her alanda. Hakk'ın kainat kitabındaki şifrelerini çözme yolunda yarışır gibi bir halimiz vardı. O maziler sanki bir yıkık rüya şimdi. İlk Müslümanlar yeryüzünde İslamiyet'i neşrederken, bir yandan bütün himmetleriyle gönülleri aydınlatmaya çalışıyor ve ve insanlara o döneme hakim değişik istibdahlardan sıyrılma yollarını gösteriyor. Diğer yandan da ulaşabildikleri her topluma yeni bir ilim anlayışı, tefekkür tarzı ve araştırma usulü sunuyorlardı. İslam'ın zuhuru üzerinden henüz bir asır geçmemişti ki, Akif'in ifadesiyle başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Acizin ki ezilmek de bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zaval aklına gelmezdi, geberdi. Evet, onun gür sesinin ulaştığı her yerde, Firavunlar tarumar olup gitti ve her bucakta hak ve adaletin bayrağı dalgalanmaya başladı. Putperestliğin yerine tevhid düşüncesi ve Allah'a kulluk alırken, taklit ve ustureler de bir bir yerlerini ilim aşkına ve araştırma iştiyakına bırakıyorlardı. O gün her ilim, ilim kabul ediliyor ve hepsi de bu aşk ve iştiyaktan nasibini alabiliyordu. Bir taraftan alet ve belagat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, usul-i hadis, usul-i fıkıh, ve usulü din gibi ilimler yeni bir dini sistemin bir hayat felsefesinin ve bir ukba mürahazasının dili tercümanı olarak ortaya konurken burası o konuyu açmanın yeri değil. Diğer taraftan da matematik, geometri, kimya, tıp, astronomi, ziraat ve şehircilik gibi pek çok fen o güne kadar çok iyi bilinmeyen farklı bir çerçevede yeniden vaz ediliyordu. O dönem itibariyle bu ilim dallarının hemen hepsinde araştırma sevdalısı bir hayli mütefekkir, filozof ve kaşif göstermek mümkündür. Muhammed bin Zekeriya Erraziden, Kufeli Cabir'e Farabi'den İbn-i Sina'ya Fezari'den Elbettaniye İbn Yunus'tan Zehravi'ye, Gazali'den İbn Rüşt'e kadar daha yüzlerce deha. Bizim burada işaret ettiklerimiz kimya, matematik, geometri, tıp, astronomi, musiki, fıkıh, usulü fıkıh, tasavvuf gibi ilim dallarında sistemler geliştirmiş ilim adamı, düşünür, filozof ve kaşiflerden sadece birkaçı. Bunların insanlığa armağan ettikleri eserler çağları aşacak nitelikte ve Batı Rönesansı'na öncülük yapacak mahiyettedir. Bunun böyle olduğunu içimizdeki bir kısım hariciler kabul etmeseler de münsif ilim dünyası artık bu konuda farklı düşünmektedir. Şimdi isterseniz Haydar Bammat, Joseph Bertrand ve Gustave Le Bon gibi mütefekkirlerin bazı tespitleriyle konuyu biraz daha açalım. Miladi 8. ve 9. asırlar değişik ilim ve fenlerin inkişaf ettiği aydınlık çağlardır. İlim tarihi bu asırlar itibariyle şarkı oldukça parlak anlatır. Şöyle ki, dünyanın dört bir yanında koyu bir cehaletin hüküm ferma olduğu bu dönemde İslam dünyası altın çağını yaşamaktadır. İlim adamları ve araştırmacılar devlet ile yan yana ve el üstündedirler. Abbasi Memun döneminde devlet tarafından yer kürenin küreviyetini ispatlama karar altına alınır. Bu karar daha sonraları ben Musa Muhammed Ahmet Hasan tarafından Sancar sahrasında gerçekleştirilmeye çalışılır. İlim tarihinde keyfiyeti çok iyi bilinen bu tecrübe, bir de Küfe sahrasında denenir ve bu konuyla alakalı günümüzdeki bilgilere yakın sonuçlar elde edilir. Oysaki o gün, Orta Doğu'da İskenderiye Mektebi'nin devre dışı kalmasıyla pek çok ilmi alanda bir duraklama yaşandığı gibi, astronomiyle alakalı bilgiler de astrolojik usturelere yenik düşmüştü. İlmi araştırmalar durmuş, insanlarda ilim aşkı tamamen sönmüş ve müsbet düşünce de gurbet yıllarını yaşıyordu. O dönemde dünyanın en güçlü ilim merkezi sayılan Konstantiniyye'de ilim yuvaları ruhların cinsiyet tayiniyle meşgul oluyordu. Avrupa'nın durumu ise tamamen yürekler acısıydı. İşte böyle bir çağda Müslüman ilim aşıkları, eski ilmi mirastan ellerine geçen bütün bilgi kırıntılarını derin bir iştiyakla gözden geçiriyor, onlardaki hataları düzeltiyor ve gelecek nesilleri hayret ve hayranlığa sevk edecek yeni tespitler ortaya koyuyorlardı. Çok erken denecek dönemde tecrübi usulleri vaz edenler Müslüman olduğu gibi, bugün hala Avrupa ülkelerinde kullanılan bir kısım alet ve sistemlerin keşfide, Yine Müslümanlara aittir. usturlab ilim dünyasına Muhammed bin İbrahim el-Fezari'nin armağanı. Zic ise aynı isimdeki eseriyle Ebu Abdullah Muhammed el-Baktani'nin hediyesi. İlim aleminde Cibr isminin her zaman Cabir'le beraber anılması rastlantı değil. İlim dünyasında ben Musa'dan, Muhammed'in adı ikinci derecedeki denklemlerin çözülmesi usulü ile Ömer bin İbrahim'in ismi de 3. derecedeki denklemlerin halli usulü ile anılmaktadır. Ay ve güneş tutulmalarının devri olduğunu söylemekle bu konuda en doğru astronomik tespitlerde bulunan meşhur Ali bin Yunus olmuştur ki bu zat aynı zamanda kendi zicci hakimisi ve Nasiruddin Et-Tusi'nin Zici ile zamanı ölçen, yıldızların yerlerini belirleyen ve saatlerde ilk rakkas uygulamasını gerçekleştiren binli yılların en namlı astronomudur. Şimdilerde bu ilim ve araştırma aşığı insanlar bizim dünyamızda çok fazla bilinmeseler de Münsip batılılarca hep takdirle anılmakta ve ilim öncüleri olarak yad edilmektedirler. İlim adamları Lablasın, İbn Yunus ve Battani'nin gözlemlerinden yararlandığını söylerler. Hem niye olmasın ki Batı dünyası asırlarca İbn Yunus ve Battani'nin sistemlerini kullanmış. Üniversitelerinde talebelerine İbn Rüşd'ün felsefesini, İbn Sina ve Razı'nin tıbbını okutmuş. Zehra cerrahi aletlerini kullanmış ve cerrahi yöntemlerini uygulamışlardır. Göz anatomisiyle alakalı eski köhne düşünceleri yıkarak, onların yerine günümüzdeki bilgilere çok yakın tespitlerde bulunan, el-hazini ilim dünyasında bilmeyen yok gibidir. Müslümanlardaki bu ilim ve araştırma aşkı, zikredilen hususlar ve benzerlerine münhasır değildir. Onlar edebiyattan diğer sanat dallarına, ziraatten bahçeciliğe, sulama kanallarından meyve aşılamaya kadar o günün dünyasınca bilinmeyen pek çok konunun da öncüleri ve rehberleri olmuşlardır. Dünyanın Yunan mitolojileriyle avunup durduğu bir dönemde doğu o zenginlerden zengin ve ince üslubuyla batıyı adeta büyülemiştir. Batı sanatta gayenin yükselticiliğini, tecridin sihirli atmosferini Müslümanlarla tanıyabilmiştir. Bağ bahçe tımarı, o ince peyzaj farklılığı bizim dünyamızın batıya armağanlarıdır. Orta Doğu ve diğer sıcak ülkelerin çok değişik meyvelerini Avrupa milletlerine Endülüs Müslümanları tanıtmışlardır. Hayvanat bahçeleri, balık havuzları da yine bu cins kafaların insanlığa hediyesidir. O gün Endülüs Müslümanları tabiata müdahale haklarını kullanarak öyle mükemmel bahçeler hazırlamışlardı ki, buralarda en vahşi hayvanlardan en nadir bulunan kuşlara kadar her türlü canlı ile karşılaşmak adiyattandı. Bu geniş alanların olabildiğine mükemmel dizaynı ve zenginliği, şelalelerin büyüleyici görüntü ve sesleri karşısında temaşa edenler adeta kendilerinden geçerlerdi. İlk Müslümanlar, ilim ufukları, hakikat tutkusu ve araştırma aşklarıyla varlık ve eşyayı didik didik etmiş, çağlar boyu birer kaynak olarak herkesin başvuracağı çok önemli tespitlerde bulunmuş, uğradıkları her yeri kendi engin zevklerine göre yeniden şekillendirmiş ve tıpkı cennetlerin koridorları haline getirmişlerdi. Herkes onlara ve dünyalarına imreniyor. Yüreklerinde kin ve nefret taşımayanlar Gönüllü olarak onların vesayetine koşuyordu Zaten öylesine geniş bir husumet cephesi karşısında da Sırf kaba kuvvetle onca zaman ayakta kalınamazdı Günümüze doğru gelirken Yavaş yavaş o aşk-ı söndü O beyin fırtınaları tamamen dimdi ve her şey tersine döndü. Ve bu millette öldüren bir yorgunluk yaşanmaya başladı. Geçmişin oldukça cahil ve her zaman gözümüzün içine bakan çoban toplumları, ilmi seviyeleri, araştırma ciddiyetleri, maddi terakki ve teknolojik üstünlükleriyle bizi vesayetlerine çağırır oldular. Acaba onlar şu anda bulundukları bu noktaya nasıl gelmişlerdi? Bütün dünya ile oynayacak bu korkunç gücü hangi yollarla elde etmişlerdi? Bence bütün bu meselenin kestirmeden tek bir cevabı var. O da dün bizim geçtiğimiz yollardan geçerek. Bu itibarla bize ve bütün eğitimcilere sadece insanımızda bir kere daha kendi soyumuzla tanıdığımız hakikat ve ilim aşkını uyarmak, bir kere daha onları araştırma azmi ı şahlandırmak kalıyor. Ne var ki, bu koca coğrafyada böyle bir şeyi başarmak için de, zinde dimalara, hakka adanmış gönüllere, garazsız, ivazsız ve hiçbir gâile karşısında sarsılmayacak kadar da yürekli baba yiğitlere ihtiyaç olduğu bir gerçek. Şahsi, ailevi, siyasi ve ekonomik Herhangi bir menfaat mülahazası olmayan ve her türlü beşeri ihtiraslardan uzak babayiğit